Soru-Cevap Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülcemin Kılıç Radyo Hava'nın soru-cevap programından herkese merhaba. Ben Eczacı Gülcemin Kılıç, günün sorusu ve cevabı ile sizlerle birlikteyim. Sorularınız için kiliç et, ieo.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusuna gelince, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kestiğimiz faturada herhangi bir hata yaptığımızda ne gibi bir işlem yapmalıyız? Kuruma kestiğimiz faturada herhangi bir hata yapar isek, Öncelikle faturanın iptal edilmeyeceğini bilmeliyiz. Bunun için mutlaka döküm iptali yapılmalıdır. Döküm iptali yapmak için de kuruma, ilgili bir e, dilekçeyi göndermeliyiz. Bu dilekçe örneği odamızın web sayfasında yer alan e-kütüphane bölümünde bulunmaktadır. İlgili döküm iptal dilekçesinde e, gerekli olan bölümler doldurularak kurumun faks numarasına faks olarak gönderilir. Daha sonra gün içinde sık sık döküm almak için e, deneme yapmanız gerekir. Bazen e, 24 saati geçebilir döküm iptal yapılması yoğunluktan dolayı. Bazen de 1 saat içinde hemen döküm iptali yapılarak yeniden döküm alınabilir. Onun için sık sık kontrol edilmesi gerekmektedir. Ve tekrar döküm almanıza sistem izin verdiğinde dökümünüzü alıp yeni bir fatura keserek kuruma e, fatura edebilirsiniz. Dünkü soru-cevap programımızdaki e, soru ve cevabımız bu şekildeydi. Bir sonraki soru-cevap programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Soru-cevap. Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülcan Kılıç.